sana geldik. Ey Kabe-i hakika Hakikat sana geldik. Biz zerrederiz sen için huşit ilahi ey varisi Sultan-ı Risale sana geldik. zerratın eder nur kemalin ne teali ey cezbeli hak muhabbeti sana geldik. Layık değiliz gerçi bu firdevs cemale biz boynu bükül az ile hazret, sana geldik. Türbendeki gölgen bize bir saye hakdır. haktır. Ey sayes lahu saadet sana geldik. Türbendeki her taş bize sinan gibi parlar. Ey şemsi tezelli hüviyeti sana geldik. Ey neşemiz, imanımız, ümidimiz, ey pir biçare ederiz. Ey mürüvvet sana geldik. Aşkın bize gencine, eltahfına açtığı biz damlalarız. bahri ı sana geldik. Mithat kurumunu eğlemeyen Mahmut cemalin, ey merhamet, ey aleme rahmet sana geldi. Mithat Bahari, benim şeyhim, bizden bir fatiha bekliyor. Ey fatiha.